Düşünmen Yetmez sergisindeyiz. Serginin küratörü Nazım Dikbaş bizlerle beraberiz. <gülüyor> Elipsiz Galerinin son sergisi olduğunu açıklayarak bu sergi kendine sundu. Aslında Elipsisi Elipsisi nedir bir anlatmanız desem senden öncelikle dinleyicilere, bilmeyenleri. Ben onu bir izleyicisi olarak anlatabilirim. Tabii. Aynı zamanda Elipsis'ten Bilgi Üniversitesi görsel iletişim tasarımı ve kültür yönetimi bölümünde verdiğim derslerde de özellikle bahseden bir hoca olarak da bahsedebilirim. Galeriden değil <gülüyor> mi? Galeriden. Galeriden. Neden? Çünkü İstanbul'daki güncel sanat ortamını anlatırken hangi kurumun neyi iyi yaptığını anlatırken bir Bizim diyeceğim evet yani hocaların veya sanatçıların severek belki biraz övünerek bahsettiği bazı yerler vardır. O da işte İstanbul'da fotoğrafa odaklanan güncel sanat galerisi elipsistir. Ee, basılı malzemeye odaklanan mekan bastır. Biz bunu söylemek hoşumuza gidiyordu. Bu ne demek? Hiç yok değil bir tane var ve iyi işler yapıyorlar. Ee, şimdi adres belli. Evet ya. Hayır. Bir var, belki iki olur. Değil mi? Hı. Belki daha çok olur. Bu da yapılabilir. Ee, şunu da görüyordum. Ee, elipsiz İstanbul'daki e, en açık düşünen, en yeni şeyler deneyen bazı fotoğrafçıların e, temsil edildiği galeriydi. Hı. Hem bu fotoğrafçılar için hem de aralarında benim öğrencilerim de olduğu onlardan gördüğüm şekliyle diğer fotoğrafçılar için de burası yaklaşmak istedikleri, izledikleri belki de sanatçısı olmak istedikleri bir galeriydi. Şimdi bu ihtimal ve bu dünya da ortadan kalkıyor. Aslında dünya diye güzel bıraktık. Evet. Şeyde de yani e, son bir değerlendirme yaparken elipsisiyle alakalı belki bir geleneğin oluştuğunu söylemekte, söylemek zordur ama az evvel bağımsızlığı işaret etti. Bağımsızlık dışında sence elipsisi galeri ve sanatçılarını şey yapacak, anlatabilecek neler olabilir, söyleyebilecek. Yani bir elipsiz ekolü var mı mesela sert? Evet, tabii ben bu soru veya bu sorunun varyasyonlarıydı. bu sergiyi yaparken karşılaştım. Çünkü bu serginin bazı şartları vardı. Ben o şartları tabii ki benimselim. Böyle de olması gerekir. Nedir onlar? Bu elipsizin son sergisi olduğu için elipsizin son dönem itibariyle temsil ettiği bütün sanatçılardan e, en az birer yapıt olmalı. <gülüyor> Böyle kısıtlamalar bazen de iyidir. <gülüyor> e, bir de bana şöyle çok zevkli bir e, iş de dayattı e, bu sergi. Elbisesinin şu anda elinde bulunan bütün sanatçılarının bütün yapıtlarına ben baktım. E, dolayısıyla evet tabii ki bu sanatçılar arasında çok kolay bir ortaklık bulunamaz özellikle temsil edilen yabancı sanatçılar birbirlerinden oldukça farklı işler üretiyorlar. Evet. Ama ben biraz şunu yapmaya çalıştım. Ortak temalar, ortak hatlar, ortak hikayeler, en azından birbiriyle ilişkilendirilebilecek hikayeler hangileri? O çerçevede de belli bir bilinç, belli bir farkındalık Eleştirilik belli konularda var. Hı hı. E, o yüzden de sergiyede onu taşımaya çalıştım. Sanatçıların bakışlarında baktık. Evet. Şeye... Ortak konular var. Hı hı. Yani e, bir farkındalık ve eleştirilik bu iki hat mesela göz İkincisi e, dünya ile ekoloji ile ilgili hem bir tanımlama, anlama, görme. Aynı zamanda da olup biteni eleştirme çabası. <gülüyor> Sonra diğer ölçek insanla ilgili hem bir görme, belgeleme, çizme, karşılaştırma <gülüyor> ama aynı zamanda yine orada da bir eleştirme çabası. Bu iki hat üzerinden zaten daha gevşek bir hikaye kurunca daha kolay oldu her şey. Düşümem yetmez de bunu ediyor. Düşümem yetmez de birçok şeye işaret etmeye çalışıyor. <gülüyor> Nasıl yapsak? Evet. Düşünmen yetmezin olumlu anlamı nedir? Düşünmen yetmez. Düşünmenin kendisi de tabii ki eylemdir. Evet. Ama eylem olan düşünme yeter. Orada sorun yok. Hı -hı. Ee, düşünmeyle beraber bir harekete geçme, bir iş yapma. Ee, buna dair bir vurgu var. Ee, bir yandan da e, daha spesifik anlamlar var tabii. Evet. Peki yani de gezdiğiniz ama galeri bilmiyorum. Gerçi küretörüsünü sanırım sormak lazım ama en azından işaret ettiğim bir takım problemler var. Neden kapandı? Yo Ben bu konuyu konuşmak isterim. Neden? Birkaç rol üstlenerek. En temelde İstanbul sanat ortamının bir izleyicisi olarak. İkincisi sanatla ilgili eğitim veren bir kurumda hoca olarak. Üçüncüsü de evet, bu serginin küratörü olarak. Bir sanat kurumu neden kapanır? Burası bir de özel bir kurum. Sergi yazısında da ben bundan biraz bahsetmeye çalıştım çünkü bu Elipsizin başına sadece gelen bir sorun değil ki birçok yerin başına geldi ve gelecek daha yakın zamanda galeri Mana'da çok ani bir şekilde, çok beklenmedik bir şekilde her şeyin ortasında kapandığını ilan etti. Evet. Çok heyecanlı bir yerde. Evet. E, bu yaz yaptığı iki sergi sadece. Yani Birçok güzel sergi yaptılar ama Hera Büyüktaşçıyan ve Deniz Gül sergileri bizi çok heyecanlandırdı. Evet. E, sonra birden böyle bir şey oluyor. E, peki elipsis niye kapandı? E, tabii bu benim görüşüm. Ben bütün ayrıntılarını, bütün hikayesini e, bilmiyorum. Tabii. Ve bu sorunun belki doğrudan muhatabı değilim ama şu yüzden kapandı. Bir, Türkiye'de Güncel sanata, görsel sanatlara genelde ama özellikle güncel sanata yönelik bir kamusal destek, devlet desteği yok. Zaten yok. Konu dışı. Dolayısıyla böyle bir mekan açıldığı zaman özel müşterilerinin desteğiyle ilerleyecek. Evet bahsediyoruz bazen işte mesen, hani, filantropist böyle bir, bir takım e, güzel kavramlardan. Bizde bunlardan çok az var. Böyle kişiler çok azlar. E, o kadar azlar ki e, bizdeki sanat ortamını ayak, ayakta tutmaya bunların varlığı yetmez. E, destekleri tabii ki çok makbul ama onların destekleri yetmez. Dolayısıyla bir ticari ilişki içerisinde buradan yapıt satın alan kişilerin hı hı. E, sağlamış oldukları gelirle bu mekanlar ayakta kalabilecek. Hı. Şöyle bir sorun var ama bir alışveriş hacmi eksikliğinden kaynaklanmıyor Durum e, büyük oranda alıcıların verdikleri sözü hı. yerine getirme konusunda çok rahat davranmalarından kaynaklanıyor. Bu da iş yapmayı son derece güçleştiriyor. Geçen daha açılıştan hemen önce konuşuyorduk. Benim o işte istisnalardan diyebileceğim koleksiyonculardan biriyle. Şöyle bir şey hiçbirimizin aklına gelmez. Markete girip, bakkala girip, üç tane ayran alıp, iki ayran parası vereceğim ben çünkü ileride çok ayran alacağım. Bak ben iyi müşteriyim olur mu? Böyle bir şey demek aklımıza gelmez. Aklımıza geldiği takdirde olaylar eminim çok ilginç bir şekilde gelişecektir. Oysa bu ifadeyi bile kaba bırakacak derecede ilişkiler kuran kendilerini sanki siz bizim sayemizde varsınız. O yüzden bize istediğimiz indirimi istediğimiz ödeme koşullarını vermek zorundasınız Hı, havasında yaşayan bir alıcılar grubu var. Koleksiyoncular mı bunlar yoksa buna bir yatırım olarak mı bakıyorlar bilmiyorum. Ee, bu tabii çok daha genel anlamda sanat piyasasının giderek daha vahşileşmesi, ticarileşmenin çok artması, artık bunun de facto bir durum olarak kabul edilmesi ee, evet, onun bir türüymüş. Daha genel o o, bir o genel anlamda de... bunun yansıması. Biraz da tabii şunu görüyorum. Ülkenin genelinde en idari düzeyde ahlak bozuldukça ahlaksızlık bu bir, herkes için okey hale geliyor. Niye olmasın ki diyor orada yapılabiliyorsa burada da yapılabilir. Çünkü işin doğrusu da şu herhangi bir şekilde vermiş olduğu ticari sözleri tutmayan birisini hukuki yoldan da çok büyük bir baskı altına almak mümkün değil. İş o yüzden ters gidiyor anlamında söylemiyorum bunu. Evet. Ama bunun en azından bu çerçevede güncel sanat ortamını desteklediğini iddia eden kurumları kurumlarda bir alarm düzeyi yaratması gerekir. Bir dakika ne oluyor? Bir ay içerisinde iki tane öncü galeri kapandı. Neden kapandı? E biz burada bu kadar kişiyiz. Kendimizi de ilan ediyoruz. Biz güya bu işte sanat ortamının hamisi olacaktık. Hı hı. Acaba nerede yanlış yaptık? Nasıl yanlış yaptık? Bizle ilgili bir durum var mı? Demesi lazım. Şu ana kadar bir şey duymuş değiliz. Düşünmek yetmez. <gülüyor> <yani. gülüyor> evet, düşünmeyip de en azından böyle bir... Ama yani bir şeyler yapabilirler belki. Bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, tabii bir yandan da şu var. Ee, bunu elipsiz üzerinde düşününce ve biraz da sanat piyasasının analizini yapınca söylüyoruz. Yol bu mudur? Böyle mi gitmek lazım? Böyle derken kapanışında mı? Hayır e, sanatın Aha. sergileneceği ya mekanlar bunlar mı olmalı? Özel galeriler, özel kurumlar bu apaydı bir soru. Benim bu soruya vereceğim cevap tabii ki bambaşka olur. Ama her zaman da şunu savundum, özel galeri de olabilir destekli bir kurum da olabilir, bağımsız inisiyatif de olabilir, bunların yani hepsi olabilir. Hı hı. Olduğu şartlar içerisinde değerlendirilir. Benim kişisel tercihlerim bundan ayrıdır. Ama o olmasın denebilecek şey onu bilmiyorum. Devletin desteklediği bir güncel sanat kurumu da olabilir. Değil. Bu devletin değil belki ama bu bir ihtimaldir. Yapılabilir, yapılabilmesinin şartları oturulur, konuşulur. Yani e, İkiler, tarzı Alman tarzı. devletinin desteklediği güncel sanat kurumları var. Olabiliyor. Demek ki burada da olabilir ama ne zaman ve nasıl olabilir konuşulur. Evet, ama işte ne tek bu özelde durum bu. Bu, yani, evet, bu örnekte durum bu. Üretimin evet, evet. koşulları çok sonuçta bu evet. onlardan biri olarak görülebilir. Bir yandan da burada aslında bunu, buradan sergiye geçebiliriz geliyor bana. Ee, yani Kerim muhtemel son son sergideyim sergide. Şey bu, o yüzden yiyormuş sanki. Her şey dip dibe çok da aslında. O yani. benim tercihim yani. ya. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen benim tercihim. <gülüyor> ben de aslında bunu duyup evet. devam etmek istiyorum. Yani çerçevelerin arasında mesela işte senin müdahalelerin var. İşte karpostalları görüyorum. Bazı şeylerde üzerine ufak notlar koymuş fotoğrafların hı. üzerine vesaire. Bu da çok da bildiğimiz manada galeri galeride değil. Değil, de değil. Evet, değil. Evet. Bu da başka o bir, şey, bir düşünmek işte, lazım. Işte, beni... Beni işin içine sokmanın getirdiği bazı riskler var tabii. <gülüyor> Yok, hayır. Hiç. Şöyle oldu. E, e, galeri ve sanatçılar ortak bir toplantıda, son bir toplantıda hani son serginin bir küretör tarafından yapılmasını ama bunun çok da uzak birisi olmaması gerektiğini düşünce akıllarımda ben gelmişim. Bana böyle bir şey sordular, ben tabii dedim. E, şunu istedim. Birincisi demin söylediğim şey tabii ki çok zevkliydi ve o tabii ki çok aslında yeterli de bir şey bir yandan. Hani galerinin şu andaki bütün sanatçıların elinde olan bütün işlerin hmm. e, içerisinden seçim yapabilme, onlar arasından bir hat oluşturabilme, hikaye kurabilme imkanı. Evet. Ama e, hepsi olmasa da çünkü Elips'in temsil ettiği sanatçıların yarısı yabancı, onlar burada değiller. Hmm. E, bazı e, diğer sanatçılar da burada değiller veya bir süre buradaydılar sonra gitmek zorunda kaldılar falan. Hmm. Ee, sanatçılardan ve galeriden şunu istedim, ee, sadece bitmiş, hazır sergide gösterilmek üzere finişi yapılmış tam böyle hani terimiyle işler olmasın. Bana, e, sanatçılara dediğim, sizi hazırlık sürecinde etkileyen, hazırlık sürecinde yazdığınız, çizdiğiniz, yaptığınız, ettiğiniz şeylerden özellikle önemli bulduklarınız. Hı hı de çünkü galerinin üst katı da atölye. Ee, orada basıyorum hmm. resimlerin çoğu. Ee, provalar, e, broşürler, kataloglar, e, kartpostallar, e, gazete küpürleri, alınmış notlar ne varsa bakalım. Hani hmm. bununla beraber çünkü bu bir yandan da, da Elipsis'in işte bu kadar zamanlık tarihinin bir e, kutlamasıdır. Bir yandan da hani Bitirirken de iyi bitirmek amacıydı. E, o yüzden e, ortaya çıkanların bir e, karışımı, bir işte şeyi oldu, bir toplaması oldu. Dolayısıyla çok kişisel şeyler de var. Evet. E, sergilenmemiş fotoğraflar da var, hem çerçeveli hem çerçevesiz e, serginin biraz da ana resme gibi oldu, ana fotoğrafı Hı. gibi oldu. Yusuf'un ee, Yusuf, Yusuf Sevinçten'in e, fotoğrafı daha önce sergilenmemiş ki bence çok önemli bir fotoğraf. Hangi çok... fotoğraf? İşte e, burada da duran e, bir figür görüyoruz siyah beyaz bir fotoğraf, e, sırttan paltolu e, bir figür, e, bir e, dağın yamacında yüksek bir noktadan aşağıya bakıyor. Bu haliyle bile bize e, birçok şey hatırlatıyor. Ee, Yusuf'un da bana e, <gülüyor> hemen söylediği gibi hani bana referanslarınızdan veya hani size ilham veren şeylerden bahsedin diye sorduğumda e, Kaspar David Friedrich'in e, resmine de tabi insan hemen aklına geliyor büyük bir e, sanat tarihsel referans olduğu için ama bu figür Türkiye-Ermenistan sınırında duruyor. E, ve o arada geçen su Türkiye-Ermenistan sınırı. Böyle bakınca da e, bu fotoğraf ayrı bir e, bağlama oturuyor. Bu mesela daha önce da sergilenmemiş. Daha yakına gittiğimizde e, yine bunlar karışık işte. E, bu siyah beyaz fotoğraflar e, yine Yusuf'un Yusuf, Yusuf Sevinçtinin e, gece e, polis muhabirleriyle beraber çalışırken çektiği. E, Bazıları kendisinin bile uzun süredir hatırlamadığı görünce aa doğru ya böyle şeyler vardı dediği fotoğraflar. Diğer bazıları e, Meta'nın, Meta'nın e, burada çerçeveli e, yapıtlarının da sergilendiği seriyi hazırlarken derlediği e, hmm. görseller, bazıları fotoğraf, bazıları kartpostal, bazıları dergi küpürü. Onlar, hmm. e, on, onların bazıları çok ilginçti ve bu e, karışımı ve hikayeleri yaratmada çok işe yaradı. Evet. Böyle şeyler Hikayeler derken şeyğim bir de böyle bir şey vardı ki ya tabii yani çok ben tabii çok iç şey vakit geçirdiğim için en azından hem görsel hem zihinsel böyle bir ikna edici bir süreklilik oluşturabilmek için kendi kafamda böyle bir sürü paralel üst üste binen hikayeler kuruyorum ama yansıtılamamak <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki şüphesiz herkes kendisine göre yazıyordur. Bir de yani öyle bir yorumun önü kesilemez ama ...en azından benim için bir tutarlılık oluşturabilmesi için... ...çünkü ayakta tutacak yapı olur, öyle hikayeler var. Evet, yani nereden başladığına bağlı izleyicinin sergiyi izlemiyor ama... ...eğer hani girişten başlayıp duvarlara sadık kalırsanız... Evet. ...işte şey köprü ayaklarından önceki onlar biraz dışarı gibi duruyorlar... ...son fotoğraf bir yangın yeri. <gülüyor> evet, yok felaket fotoğrafları var birkaç tane. Evet, son fotoğrafın bu olması biraz şey... Karamsarlar sürüklüğünü değil Yani niye? <gülüyor> <çok gülüyor> evet. İşte bunlar, ilginç bir yandan da Michael Wolf'un bir serisi. Ee, Google'ın kameralarından, hı hı. şehir hocam. kameralarından e, takip ederek çekmiş olduğu fotoğraflar. E, aralarında bir yanan araba, bir banyo mahallesi gibi gözüken bir yerde Yanan transporter. <gülüyor> Ayrıca ikisi bir olmuş, üçüncü bir çocuğu çok feci şekilde döven çocuklar yine bir banyo gibi duruyor. Ve? Ee, daha sonra da bir daha ciddi bir hani e, darp sahnesi. Ama artık darptan sonra ve birisine yardım ediliyor. Veya bir kazadan sonra birisine yardım ediliyor. Hı -hı. E, sahneler. E, bu iyi bir seriydi. Bu e, serinin hakları elipsize aitti ama hepsinin ee, son basılı halleri yoktu. Bu işte küçük baskıları sergi için yaptık. Harika. Böylece ortaya çıkmış evet. oldular. Onlar da kendi içlerinde zaten bir hatlar. Serkan'ın, Serkan, Serkan Taycan'ın memleket serisi. Özellikle evet. bu insan dediğimiz aşamaya geldiğimizde toparlayıcı bir bütünlük oluşturuyor. Evet, kendi içinde hatlar var. Şunlar işte Serkan'ın memleket serisi. Evet. evet Toplu konutlardan hemen sonra onu <gülüyor> <işte> söyleyelim. <gülüyor> İnsan serisi başlıyor burada. Sonra evet, yine çöl manzaralarında ilerliyor. En kötü çöl manzarasında bile. <gülüyor> ee, bir de fotoğraf işi olmayan bir iki iş var. Ee, evet. Yani ya o serinin kendine özgü e, yöntemini kullanan bir bir iş Metehan e, bunda mesela oyun çok daha net diğer bir fotoğrafta Hı. burada işte Süreyya Praşı'nda e, şimdiki aynagen bölümü çekilmiş bir e, fotoğraf evet. ama 3-4 ayrı fotoğraf evet. e, üst üste süper. bindirilmiş süper empoze edilmiş ama burada bu yöntem görülüyor ve serginin, Meta'nın bu seviyesinin diğer resimlerinde de daha net ama e, bu resim değilmiş gibi duran e, iş de benim çok sevdiğim. E, burada da bir süper empoze var Doğru. ama ön planda e, Minifehim'in bir resmi durduğu için ve e, arkadaki fotoğraflar sanki onun arka planıymış izlenimini ilk bakışta verdiği için sanki fotoğraf değilmişken ama Metehan'ın serisinin yöntemi açısından aynı şey. Evet demek. Tuttu beni o da. Şahin Kaygır'ın işi için de aynı şey geçerli. Fotoğraf üstüne boyama. Hı. E, fotoğraf üstüne e, boya olduğu için o da tabii salt fotoğraf sayılmaz ama e, en başta konuştuğumuz konuya dönersek ben elipsisi bir Fotoğraf galerisi diye anlatmanın eksik olduğunu düşünüyordum. Fotoğrafa odaklanan güncel sanat galerisi. Burada her şey olabilir. Bu, öyle bir kısıtlama getirmek evet. yanlış çünkü evet. malzemeyle kısıtlanacak bir alan değil. Ne sanatın kendisi ne güncel sanat ne buradaki sanatçıların kendi işleri. Peki son olarak... Kapanıyor ve başka bir yol yok mu diye düşünenler vardı şu anda dinlerken. Tabii ki. En şey niye bir indigo kampanyası açmadınız diye. Yok bu. Ama o yani şeydi. yönetime sorulacak bir şey. Ee, indigo hangi birine yetişir? Böyle yok böyle zaten indigo gerçekten yani. karikatür bir örnek bir evet. hani son can havli ki evet. yani efektif olduğunu tartışmıyoruz. Yani hani bir, de, yani. bir de sanırım şöyle bir ayrımı yapmak lazım. İndi da daha çok bağımsız bir inisiyatif için para toplamınırsa akla yatıyor. Burası ticari bir kurum. Bunu unutmayalım. Burası satış yapan, masrafları olan, çalışanları olan ve bunun gerektirdiği kurallara uyuması gereken bir kurumdu. Evet. Dolayısıyla çözümlerini de yine o dünyada bulması lazım. Çözümlerini o dünyanın kuralları içerisinde bulamayacağı Belli olduğu için daha erken bir yaşam da kapanmaya kararlandı. Yani. yine de bunun bir çağrı olarak burada solukta istiyor. Her yani indigo'dan başka bir tane vardı, o neydi? Hiç var mı son toparlayıcı İngilizce bir şey? Yok. İyi oldu bence. Gelip görsünler bu zaman. Ge evet, evet. Herkesi bekliyoruz. Ee, Elipsiz Galeri, Karaköy'de e, Düşünmen Yetmez sergisi altı aradığa kadar açık.